1853, numaralı konu, bir sahabi ile hanımına ummadıkları yerden rızık gelmesi, evet, bir kişi aile efradının yanına geldi, onların açlığını görünce çöle çıktı, hanımı onu görünce el değirmenine vardı, taşı taş üzerine koydu, tandıra gitti, onu da yaktı, sonra, ey Rabbim, bize rızık ver, dedi, leğenin hamurla, tandırın da pişmiş ekmekle dolu olduğunu gördü, kocası döndü ve, benden sonra bir şey elde ettiniz mi, dedi, kadın, evet, Rabbimiz bize gönderdi, dedi, adam, değirmeni ortadan kaldırdı ve bu hadiseyi peygambere anlattı, Hazreti Peygamber, eğer sen o değirmeni kaldırmasaydın o kıyamete kadar öğütüp duracaktı, buyurdu.